duva şey koltuğundan zıplayarak sağır mısın yahu diye bağırdı. Sonra da yaşlı kadının kulağına yaklaşarak 54 yıl hep o çiftlikte çalıştın ya bir gümüş madalya verdiler sana 25 frank değerinde senin bu al bakalım dedi. Kadıncağız madalyasını alınca uzun uzun baktı. Yüzünde bir gülümseyiş belirdi. Giderken de şöyle mırıldandığı duyuldu. Bizim köyün papazına veririm bunu. Hainler okusun benim için. Eczacı notere doğru eğilerek ah amma sofu kadın dedi. Tören bitmişti. Kalabalık dağıldı. Şimdi artık söylemler okunmuştu. Herkes sırasına giriyor. Her şey eski haline dönüyordu. Efendiler uşaklarına çıkışıyorlar, onlar da hayvanları dövüyordu. Günün kahramanı olan bu vurdum hayvanlar, boynuzlarının arasında yeşil birer çelenkle şimdi ahırlarına dönüyorlardı. Bir yandan ulusal muhafızlar süngülerine halka çörekler geçirmişler, belediye sarayının ilk katına çıkmışlardı Taburun trampetçisi de içi şişe dolu bir sepet taşıyordu. Emma Bovary, Rudolf'un koluna girdi. Evinin kapısı önünde birbirlerinden ayrıldılar. Sonra Rudolf, şölen saatinin gelmesini beklerken tek başına çayırlıkta gezindi. Şölen uzun sürdü, gürültülü oldu. Sofra hizmeti iyi yapılamadı. Sofranın başına herkes öylesine yığılmıştı ki insanın dirseklerini bile oynatmasına olanak yoktu. Sandalye yerine kullanılan dar tahtalar davetlilerin ağırlığı altında az daha çöküyordu. Herkes patliyasıya yiyip içiyordu. Bütün alınlardan terler akıyordu. Bir güç sabahı nehirlerin üzerinde görülen buğular gibi beyazımsı bir buğu sofranın üzerinde asılı lambaların arasında dalgalanıyordu. Rudolf sırtını çadırın bezine dayamış Emma'yı öylesine bir yoğunlukla düşünüyordu ki kulağına hiçbir şey girmiyordu. Arkasında çimenlerin üstünde uşaklar kirli tabakları üst üste yığıyorlardı. Yanındakiler bir şeyler söylüyorlardı ama Rudolf'un onlara yanıt verdiği yoktu. Kadehini dolduruyorlardı, çevresinde gürültü artıyordu. Genç kadının neler söylediğini dudaklarının biçimini düşünüyordu. Emma'nın yüzü büyülü bir aynadaki gibi... ...üniforma ceketlerinin yakalarındaki madeni tokalarda ışıldıyordu. Giysisinin kıvrımları duvarlardan aşağıya doğru iniyor... Geleceğin düşleri içinde sevda dolu günler birbiri ardından uzayıp gidiyordu. Akşam havai fişekler atıldığı sırada, Rudolf, Emma'yı yine gördü. Kadının yanında kocası, bayan Hume ve eczacı vardı. Eczacı yolunu şaşıran fişeklerden yana pek büyük bir telaş gösteriyor. İkide bir yanındakilerden ayrılarak, Gidip bineye bir takım öğütler veriyordu. Havai fişekler belediye başkanı Tuvaşe'nin adresine gönderilmiş, o da aşırı bir sakırganlık göstererek bunları evinin bodrumunda saklamıştı. Bu yüzden nemlenmiş olan barut bir türlü ateş almıyordu. Donanma sırasında başlıca bir numara vardı. Bir ejderha kendi kuyruğunu ısıracaktı. Barutun nemli oluşu yüzünden bu numara fiyaskoyla bitti. Kimi kez zavallı bir fişek ışıldayarak havaya yükseliyor, bunun üzerine kalabalık ağzı bir karış açık çığlıklar koparıyordu. Bu çığlıklara karanlıkta delikanlıların gıdıkladıkları kadınların feryatları da karışıyordu. Emma hiç sesini çıkarmıyor, hafifçe şarlın omzuna doğru sokuluyordu. Sonra başını kaldırarak kapkara gökte fişeklerin ışıklı oyunlarını seyrediyordu. Rudolf ise yanan fenerlerin ışığında genç kadını seyrediyordu. Lambalar yavaş yavaş söndü, yıldızlar yandı, birkaç damla yağmur düştü. Emma da başına başörtüsünü taktı. O sırada genel meclis üyesinin arabası Handan çıktı. Sarhoş arabacı aniden verdi. Uzaktan bakılınca körüğün üzerinden iki fenerin arasında arabanın yaylanışına uyarak külçe gibi vücudunun sağa sola sallandığı görülüyordu. Eczacı şu içkiyle adam akıllı savaşmak gerek doğrusu dedi. Şöyle bir şey yapmalı örneğin, belediye sarayının kapısına bir kara tahta asmalı hafta içinde kafayı çekip sarhoş olmuş bütün kişilerin adlarını o kara tahtaya yazmalı. Zaten istatistik yapmak bakımından da yararı olur böyle bir şeyin. Gerekirse elde edilen bu bilgiler şey... Eh bağışlayın izninizle. Sonra Tahsildar'a doğru koştu. Tahsildar evine dönüyordu. Tornasına tekrar kavuşacaktı. Hume ona Adamlarınızdan birini yollasanız ya da kendiniz gitseniz fena olmaz galiba dedi. Tahsildar yok canım bırakın beni merak edecek bir şey yok diye karşılık verdi. Eczacı arkadaşlarının yanına geldiği zaman onlara korkmayın dedi. Bay Bine, gerekli önlemler alınmıştır dedi bana. Tek kıvılcım düşmeyecekmiş, tuğumbalar da doluymuş gidip yatalım. Sürekli esniyen bayan Hume, ''Yatmaya da ihtiyacım var doğrusu'' dedi. Ama ne olursa olsun bayram günü hava çok güzeldi doğrusu. Rudolf da alçak sesle, tatlı bir bakışla, ''Evet, çok güzeldi'' dedi. Selamlaştıktan sonra birbirlerinden ayrıldılar. İki gün sonra, Fanal ve Ruan gazetesinde, Hayvan ve mal panayırıyla ilgili uzun bir yazı vardı. Ertesi gün hemen kolları sıvamış olan Hume döktürmüştü bunu. Bu demetler, bu çiçekler, bu çelenkler niçindi? Coşmuş bir denizin dalgalarını andıran bu kalabalık, tarlalarımız üzerine sıcaklığını saçan bu tropik güneşinin altında nereye koşuyordu? sonra köylülerin durumundan söz ediyordu. Evet, hükümet çok şeyler yapıyormuş ama yeteri kadarını yapmıyormuş. O da hükümete şöyle sesleniyordu. Cesaret binlerce devrim yapmamız gerek, başaralım bunları. Sonra genel meclis üyesinin gelişinden de söz ederek ne milisimizin yiğit tavırlarını ne güzel köylü kızlarımızı ne de saçları dökülmüş yaşlıları unutuyordu. Şenliklerde hazır bulunan eski zamandaki nur yüzlü dedeleri andıran bu yaşlılardan birkaçı ölümsüz ordularımızın kalıntıları gibiydiler. Trampetlerin erkekçe sesleriyle yüreklerinin yine eskisi gibi çarptığını hissediyorlardı. Jüri üyeleri arasına Kendi adını da sokuşturmuştu Üstelik yazının bir yerinde Eczacı Bay Hume'nin Tarım birliğine elma şarabı hakkında Bir muhtıra göndermiş olduğunu bile anımsatıyordu Sözü armağanların dağıtımına getirdiği zaman Ödül alanların sevincini ballandıra ballandıra anlatıyordu Baba oğlunu Kardeş kardeşini, koca da karısını kucaklıyordu. Evine, karısının yanına döndüğü zamanda, da saz örtülü kulübesinde bu madalyayı sevinçten ağlayarak duvara asacaktı. Yazı şöyle devam ediyordu. Saat 6'ya doğru, Bay Lijörd'ün çayırında kurulmuş olan bir şölen sofrası başında, şenlikte hazır bulunanlardan bazıları toplanmış bulunuyordu. Ziyafet çok sıcak bir hava içinde geçti. Yemeğin sonuna doğru Bay Livön, kralımızın Bay Tuvaşe sayın valinin, Bay Dezeröy tarımın, Bay Hume birbirlerinin kardeşi demek olan güzel sanatlarla sanayinin, Bay Liplişö'de, tarım alanındaki düzeltmelerin onuruna kadeh kaldırmışlardır. Gece bir donanma yapılmış, havai fişekler gökyüzünü birdenbire aydınlatmıştır. Gerçek bir renk ve ışık cümbüşü, gerçek bir opera dekoru olmuştur bu. Küçük kasabamız kendisini bir an için binbir gece masallarındaki bir rüyanın ortasında sanmıştır. Bu içten toplantının havasını bozacak hiçbir can sıkıcı olayın olmadığını özellikle belirtmek isteriz. Sonra Hume yazısını şöyle bitiriyordu. Fakat şenliklerde hazır bulunanlar din adamlarından hiç kimsenin bunlara katılmadığına dikkat etmekten kendilerini alamamışlardır. Ancak Kilisenin ilerleyişi bambaşka bir manada anladığı da kuşku götürmez bir gerçektir. Nasıl bilirseniz öyle yapın artık, softa bozuntuları. Aradan 6 hafta geçti. Rudolf ortalıkta görünmedi. Derken bir akşam çıka geldi. Hayvan ve mal panayırının ertesi günü, Kendi kendine hemen gitmeye gelmez, yanlış olur bu diye düşünmüştü. Hafta sonunda da avlanmak için yola çıkmıştı. Avdan sonra çok geç oldu artık diye düşünmüştü. Sonra kendi kendine şöyle bir hesap yaptı. İyi ama bu kadın daha ilk günden beni sevdiyse yine görmenin sabırsızlığı içinde beni daha çok sevmiş olmalı. Onun için devam edelim bakalım. Yaptığı hesabın yerinde olduğunu anladı. Salona girerken Emma'nın sarardığını gördü çünkü.